Matta, 8. Bölüm İsa dağdan inince büyük bir kalabalık onun ardından gitti. Bu sırada cüzdamlı bir adam yaklaşıp, Ya Rab, istersen beni temiz kılabilirsin. Diyerek onun ayaklarına kapandı. İsa elini uzatıp adama dokundu. İsterim, temiz ol. Dedi. Adam, Anında cüzzamdan temizlendi. Sonra İsa adama Sakın kimseye bir şey söyleme dedi. Git kahine görün ve cüzzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu sunuyorsun. İsa Kefar Nahum'a varınca bir yüzbaşı ona gelip yarap diye yalvardı. Uşağım felç oldu. Evde yatıyor. Korkunç acı çekiyor. İsa, Gelip onu iyileştireceğim. Dedi. Ama yüzbaşı, Yarab, evime girmene layık değilim. Dedi. Yeter ki bir söz söyle, uşağım iyileşir. Ben de buyruk altında bir adamım. Benim de buyruğumda askerlerim var. Birine git derim gider. Ötekine gel derim gelir. Köleme şunu yap derim, yapar. İsa, duyduğu bu sözlere hayran kaldı. Ardından gelenlere, ''Size doğrusunu söyleyeyim.'' dedi. ''Ben İsrail'de böyle imanı olan birini görmedim. Size şunu söyleyeyim. Doğudan ve batıdan birçok insan gelecek. Göklerin egemenliğinde İbrahim'le, İsa'kla ve Yakup'la birlikte sofraya oturacaklar. Ama bu egemenliğin asıl mirasçıları dışarıdaki karanlığa atılacak.'' Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak. Sonra İsa yüzbaşıya, ''Git, inandığın gibi olsun.'' dedi ve uşak o anda iyileşti. İsa Petrus'un evine geldiğinde, onun kaynanasının ateşler içinde yattığını gördü. Eline dokununca kadının ateşi düştü. Kadın kalkıp İsa'ya hizmet etmeye başladı. Akşam olunca, birçok cinliği kendisine getirdiler. İsa, onlardaki kötü ruhları tek sözle kovdu, hastaların hepsini iyileştirdi. Bu, peygamber yeşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Zayıflıklarımızı o kaldırdı. Hastalıklarımızı o üstlendi. İsa, çevresindeki kalabalığı görünce, gölün karşı yakasına geçilmesine buyurdu. O sırada, Din bilginlerinden biri ona yaklaşıp Öğretmenim dedi. Nereye gidersen senin ardından geleceğim. İsa ona Tilkilerin ini, kuşların yuvası var. Ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok. Dedi. Başka bir öğrencisi İsa'ya Ya Rab, izin ver önce gidip babamı gömeyim. Dedi. İsa ona Ardımdan gel. Dedi. ''Bırak ölüleri, kendi ölülerini kendileri gömsün.'' İsa tekneye binince ardından öğrencileri de bindi. Gölde ansızın büyük bir fırtına koptu. Öyle ki dalgalar teknenin üzerinden aşıyordu. İsa bu arada uyuyordu. Öğrenciler gidip onu uyandırarak ''Ya Rab kurtar bizi yoksa öleceğiz.'' dediler. İsa ''Neden korkuyorsunuz ey kıt imanlılar?'' dedi. Sonra kalkıp rüzgarı ve gölü azarladı. Ortalık süt liman oldu. Hepsi hayret içinde kaldı. ''Bu nasıl bir adam ki? Rüzgar da göl de onun sözünü dinliyor.'' dediler. İsa gölün karşı yakasında Gadaralıların memleketine vardı. Orada onu mezarlık mağaralardan çıkan iki cinli karşıladı. Bunlar öyle tehlikeliydi ki kimse o yoldan geçemiyordu. İsa'ya ''Ey Tanrım'ın oğlum bizden ne istiyorsun?'' diye bağırdılar. ''Buraya vaktinden önce bize işkence etmek için mi geldin?'' Onlardan uzakta otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı. Cinler İsa'ya ''Bizi kovacaksan şu domuz sürüsüne gönder!'' diye yalvardılar. İsa onlara ''Gidin!'' dedi. Cinler de adamlardan çıkıp domuzların içine girdiler. O anda bütün sürü dik yamaçtan aşağı koşuşarak göle atlayıp boğuldu. Domuzları güdenler kaçıp kente gittiler. Cinli adamlarla ilgili haberler dahil olup bitenlerin hepsini anlattılar. Bunun üzerine bütün kent halkı İsa'yı karşılamaya çıktı. Onu görünce bölgelerinden ayrılması için yalvardılar.